Ölçütler kullanarak e, Gelişmişlik Düzeyine göre sıralama Çalışmaları yapılıyor. Bunları Profesyonel e, kuruluşlar yapıyor Dünya Bankası yapıyor Dünya Ekonomik Forumu rekabet açısından Yapıyor Finansal e, e, Amaçlarla Yani mali piyasalar amacıyla yapılıyor İşte çeşitli şekillerde yapılıyor Şimdi e, Bunlar da Tesadüf oldu geçtiğimiz hafta içerisinde iki önemli çalışma yayınlandı. Bir tanesi OECD'in Türkiye raporu. İkincisi de şeyin Dünya İktisat Forumu'nun rekabet raporu. Yani hangi ülkedenin rekabet düzeyi daha iyidir falan gibi bir şey. Şimdi her ikisinde de böyle bir gelişmişlik Sıralamasına dayalı ülke gruplaması kullanılıyor. Hemen söyleyeyim OECD kendisi bir e, bağımsız bir e, böyle bir çalışma yapmış değil. E, OECD e, daha çok gelişmiş ülkelerle uğraşan bir kuruluş. Biz tesadüfen bir tarihte içine girdiğimiz için oradayız. E, o, o sadece bir başka kuruluşun bu Financial Times'ın yaptığı bir e, e, sıralamayı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 İki şey e, üzerinde durayım. Bir tanesi e, bu özelliğin yani üçüncü kümede olma özelliğinin galiba yapılan bütün çalışmalarda öyle çıkıyor Türkiye. Yani bazı ülkeler yer değiştiriyor bir kriteri değiştirince ama Türkiye benim görevlediğim üç tanesinde de orada çıkıyor. Bu şu demek yani orta gelirli gelişmekte olan ülke.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 Gözden kaçırdığımız ne? Dünyanın kalanı var da ne oldu? Evet. Mesela burada. O, o. Şimdi bu bir karşılaştırma yapıyor ve diyor ki 1960 yılında Türkiye'den adam başına geliri diğer göstergeleri itibariyle daha kötü durumda olan Kore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 bazı ülkeleri siyasi nedenlerle almış olmaları. Evet. Yani o olayda e, onlar çok harika laflar etti anlamına söylemiyorum. Onlara bence hata yaptılar. Neyse bu ayrı bir konum. Şimdi e, birinci Premier League dediğimiz gelişmiş ülkeler gelişmiş işte ülke. Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Avustralya falan, ve Avrupa Birliği'nin pek çok ülkesi. Pek çok ülkesi. İkinci ligde yer alanları söyleyeyim. E, bazı istisnai ülkeler var. Çok ufak olduğu için Bahreyn gibi yani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 bölgesel ayrımda çok ciddi farklılıklar olduğunu görüyoruz. İşte doğu-batı ekseninde ciddi farklılaşmalar var. Türkiye ortalaması %11 gibi yani 15 yaş üzerinde okuryazar olmayanların oranı %11 civarında. Batı bölgelerde bunu %10'un altında olduğunu görüyoruz. İşte İstanbul, Batı Marmara, Ege, Batı Anadolu gibi bölgelerde %5-7 civarında olduğunu görüyoruz. Orta bölgelerde %11-12 belki biraz daha yüksek fakat Doğu Anadolu'da, Kuzey Doğu ve Orta Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da çok daha yüksek rakamlarla karşı karşıyayız. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da okuryazarı olmayanların oranı neredeyse %30. 2010'la başlayan senelerde artık milyonlarla ifade edilen okuryazarı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 Buradan neyi kast ediyoruz? Hükümetin işte e, o becerisi, yönetim becerisinin olmasından bahsediyoruz. Tekrar söylüyorum. Yani bu hükümet diye yani e, işte AKP hükümeti diye kastedilmiyor. Bu uzun dönemli bir analiz olduğu için genellikle bakıyoruz. Yoksa e, bir, bir partiyle ilgili bir şey değil. E, siyasi açıdan benzer ülkede oranla istikrarsız bir ülke. Yani iç savaş olan bir ülkeyle de Türkiye'yi karşılaştırmanın alemi yok. Ama siyasal açıdan istikrarsız olduğu benzer ülkelere göre çıkıyor. Kamu maliyesi üzerinde durmuştum. Bir de tabii saydamlık meselesi. Kamu kurumlarında halen istenilen saydamlık düzeyi e, yok. Şimdi raporun e, bir e, ne diyeyim? Bir sorunu var. Çünkü bu herhalde Mayıs'ta filan tabii tamamlanmış bir rapor. Şimdi basılmıyor ama Türkiye diyor bahseder iyi yapıyor diyor. Maliye politikasının öngörülebilirliğini artırıyor diyor.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 Mali sistemimiz zayıf her an kriz çıkardan farklı bir ifadedir. Hiç onların ilgisi yok. Kriz filan çıkmaz mali Türk mali sisteminde, bankacılık sisteminde. Öyle bir sorun taşımıyoruz. Ama sistem küçük. Sistemimizi büyütemedik. Bütün e, şeylerimize rağmen, isteklerimize, bu konuda da çok laf etmemize rağmen... ...mali sistemimiz e, dünya standartında küçük. Cüce değil. Minik Hı. değil. Küçük.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 çok yararlın. Ben de daha iyi hazmedince ileride bir Türkiye ekonomisi sesi şey yapmak isterim değerlendirmeniz. Peki çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Açık kastedim.